Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, değerli kardeşlerim. Konumuz Allah'a iman. Parantezçi prensipler. Bu hafta tabi Allah'a iman meselesine giriş yapacağız. Önümüzdeki hafta da devam edeceğiz. Önce şunu ifade edeyim. Bizim Allah inancımız tarih içinde gelişmiş insanoğlunun çok zorlu büyük maliyetler le varmış olduğu, tekamül ettirmiş olduğu bir inanç değildir. Hattı zatında bizim dine bakışımız da asla bununla örtüşmez. Eee malum dinler tarihi seküler, aydınlanmacı, ilerlemeci bir mantıkla tedvin edildiğinden dolayı Onların dine bakışı, dini tarihlendirmesi bizim dine bakışımızdan, tarihlendirmemizden çok çok farklıdır. Taban tabana da zıttır. Dinler tarihi genelde dini, insanın tabiat karşısında yaşamış olduğu bazı ruhi ve kalbi ızdırapları neticesinde, Zamanla düşe kalka çarpa çarpa yalpalaya yalpalaya çeşitli çarelere tevessül ede ede umduğunu bularak bulmayarak kâh efendim ağlayarak kâh sevinerek uzunca bin yıllar zarfında insanoğlunun zihinsel ve ruhi tekamülü neticesinde ulaştığı bir merhale olarak görür. Büyücülükle başlatırlar bunu animizmle, işte şamanizmle, fetişizmle, tabularla, putperestlikle ve nihayetinde tanrıcı inançlarla, tek tanrıcı inançlarla. Ve nihayetinde aynı ilerlemeci anlayışa göre aslında insanoğlunun gerek zihni, gerek ruhi arayışı, gerçi onlar ruhi ifadesinde kullanmaz ya, insanoğlunun bu arayışı nihayetinde ne olmalı? Modern, bilimsel, rasyonel, seküler bir kıvamda nihayetini, amacını bulmalıdır, bulmuş olmalıdır ve bulmuştur. Dolayısıyla artık dine de gerek yoktur. İnsanoğlu bütün korkularını meçüllere borçluydu. Meçülleri çözdüğü oranda insanoğlu artık korkusunu aştı. Korkuyu aşınca da artık sığınacağı bir tanrıya ihtiyacı kalmadı. Bu bakımdan Tanrı inancı, Allah inancı, bu inanç etrafında teşekkül eden din anlayışı ve kurumu artık iptidai'dir, arkaiktir, ortaçağ, ortaçağ karanlığına aittir. İşte tam bir aydınlanmacı, ilerlemeci yaklaşım derken de bunu aslında anlatmak istiyoruz. Aslında modern olan her türlü proje, Başında modern olan, modern şu, modern bu şeklindeki bütün proje, modernizmi üreten aklın, zihniyetin marazlarını, mikroplarını taşımaktadır. Bu zihniyete göre ortaçağ, karanlıklar çağıdır mesela. Halbuki biz inananlar olarak, Allah'a vahye ve nübüvete inanan insanlar olarak, ortaçağın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği, Kur'an'ın yeryüzünü şereflendirdiği saadet çağı olarak değerlendiririz. Efendimizin içinde yaşamış olduğu zaman dilimi onlara göre orta çağdır. Orta çağın tam da göbeğidir. Ta ki işte 14-15. yüzyıllara kadar, Rönesans, ardından aydınlanma vesaire diye kendi tarih kurgusuna göre bu şekilde tasnif ederler ve bunu da mutlaklaştırarak bütün dünyaya ihraç ederler. Ee, batı hayranı tipler, bilgiyi, irfanı, ahlakı ve erdemi, batılı patentlerde arayanlar, onlar da böyle bir kurguya maalesef tartışmadan, eleştirmeden, sorgulamadan teslim olmuşlardır. Onların din algısı da böyle bir kurguya dayanır. İlk insan biliyorsunuz evrimci bir anlayış burada hakimdir. İlk insan aslında önceden neydi? Vahşi bir yaratıktı. Maymundu ve nihayetinde ne oldu? İnsana inkılap etti. Evrilli yani yükselme geçirdi. Ve insan tabii ilk merhalede avcıydı. Sonra efendim çoban oldu. Sonra çiftçi oldu. Ve zaman içerisinde içinde bulunmuş olduğu tabii çevre ve koşullara bağlı olarak da İnsanoğlunun akli ve ruhi yetenekleri gelişti. İlk etapta insanoğlu bütün çevresini saran, doğal çevresi tarafından tehdit edilen, fırtınalar, şimşekler, yıldırımlar, seller, afetler, dağlardan patlayan volkanlar, sürekli insanoğlunu korkutan, dehşete düşüren bir manzara hakimdi. Ve insan da e, hakim duygusu itibariyle korkan bir varlıktı. Korktuğu için içine kapanan, inine, mağarasına çekilen, ihtiyacı için dışarı çıkan, böyle ürpermiş bir varlık olarak yeryüzünde bir süre varlığını sürdürdü. Ve insanoğlu bu korku içerisinde tabii ki etrafını saran, saran o doğal çevrenin bütün unsurlarına kasıt yükledi. Bütün bu unsurlar bana karşı bir kastı var. Yıldırım düştüğünde, çarptığında ne diyor? Bunun bana bir kastı var. Yıldırım canlı bir şeydir. Ardında bir ruh var diye düşünüyor Dağın bir ruhu var, hayvanların, bitkilerin, taşların her türlü gökyüzündeki bütün cisimlerden yeryüzündeki bütün cisimlere kadar. Her şeyin bir ruhu var ve her şeyi bana kastetmiş durumda şeklinde bir algı. Bu dinler tarihinde epey belli bir zaman konuşulmuş tutmuş bir algıdır yani. Dolayısıyla her şeye bir ruh atfeden anlayış. Anemizm dedikleri bu, ruhçu anlayış, eşyaya ruh atfeden, yükleyen yaklaşım tarzı. Zamanla bu ruhlara karşı insanoğlu kendini korumak için ne yapıyor? İşte büyüye başvuruyor. Şamanizm, şamanlar çıkıyor. Çarpılmış insanlar, işte kötü ruhlar tarafından zapt insanlar vesaire Yahut belki de e, saralı insanlar. Bunlar bir şekilde e, o günkü insanın inancına göre güya, bu kurgudan bahsediyorum ben, e, ruhlar tarafından zapt insanlar ve bu insanlar aracılığıyla, Bunlar aracı kılınmak suretiyle ruhlara karşı insanoğlu bir mücadeleye girişiyor. Onların şerzinden korunmaya çalışıyor. Yahut beklentilerine kavuşmaya çalışıyor. O dönemde kabile reisleri genelde şamanlardan oluyor. Yahut etraflarında şaman bulunduruyorlar. O şamanlar işte büyü yapıyorlar veya büyülenmiş insanların güya büyüsünü çözüyorlar. Bir şekilde insanlar korkularından korunmak, özlemlerine kavuşmak amacıyla büyüyü bir metot olarak kullanıyor. Zaman içerisinde fetişizm mesela yine bu süreçte ortaya çıkıyor. Bir takım eşyalara, nesnelere yine ruhani bir takım anlamlar, değerler yükleme anlayışı. İşte aslan kılı savaşta seni ne yapar? Cesur kılar, kahraman kılar. Işte. Şeklinde bir anlayış. Atnalı uğur getirir. İşte nazar boncuğu ne yapar? Seni kem gözlerden korur. Böyle cansız nesnelere yüklenen bir takım. E, ruhani fonksiyonlar fetişleştirme bunlara böyle e, akıl üstü e, bir takım kutsi ruhani anlamlar yükleme ve zaman içerisinde bu fetişler ne oluyor gelişiyor kabilelerin fetişleri olmaya başlıyor derken put keşfediliyor insanlar put üretmeye başlıyor. O ruhları bu defa putların içinde ağırlamaya çalışıyorlar. İşte putlara yağ sürüyorlar, kan sürüyorlar, adak adıyorlar, kanını sürüyorlar ki ruhlar gelsin ne yapsın o yağı kanı yalasın da memnun kalsın. Ve işte o putun arkasında oyuk yapıyorlar güya içine girsin. Yahut o puthaneyi bir şekilde o ruhların evi haline getirmeye çalışıyorlar. Ki o ruhlar bizi kötü ruhlardan korusun. Böylece hep böyle ruhlar etrafında. Ruh yahut ruhani varlıklar bunlar gökyüzündeki yıldızlar olabilir anlam veremediği yücelerde ulaşamadığı gizemli dolayısıyla da e, kendince sırlı ve yüce varlıklar olarak görmüş olduğu şeyleri insan bir şekilde ruhlarla ifadelendiriyor. Ve bunların da putlarla bu şekilde kurgusal bir ilişkisini bağını kurmak suretiyle putlara perestij etmeye başlıyor. Yalvarıyor ondan bir şey istiyor korunmak istiyor himayesine giriyor. Adaklar adıyor, sunular sunuyor vesaire. Zaman içerisinde insan ne oluyor biraz daha biraz daha derken nihayetinde artık putlardan bağımsız bir tanrı inancına güya kavuşuyor. Tek tanrıcı inanç işte Yahudilik vesaire. Musa böyle bir inancı tesis etti gibi anlatımlar. Bunların hepsi kurgu. Bunların hepsi evrim teorisi temeline oturmaktadır. Halbuki bizim inancımız ilk insan, ilk peygamberdir. İnsanlık tarihi aynı zamanda peygamberlik tarihidir. İnsanın Allah'la, peygamberle ve dinle olan münasebeti, insanın dine, diyaneti, tedeyyünü, dini ve irfani duyguları asla bir sanat gibi, bilim gibi, meslek gibi, tarih içinde, deneme yanılma yoluyla, arayış içerisinde zamanla bulduğu yanlışlardan doğrulara, uzak sapkınlıklardan yavaş yavaş itidel ve istikamete geldiği ve hala itidel ve istikamet çizgisini sürdürdüğü ve nihayetinde belki dine de gerek kalmayacak bir raddeye varacağı, böyle bir kurguya asla geçit vermiyor Kur'an tevhid anlayışı. Biz diyoruz ki asla din insan işi değildir. Din insanın bulduğu değil, Rabbin buyurduğudur. Dolayısıyla din beşeri bir şey değildir ki, beşerin efendim tarihi gelişimi içerisinde nakıstan kamile doğru, nakıstan noksanlıktan kemale doğru gelişmiş olsun. Asla din bir sanat değildir, ilim yahut meslek değildir, vazığı Allah'tır ve ilk insan, ilk peygamberdir, Adem aleyhisselamdır, ona dinin temel prensipleri hiç arayıp uğraşmasına, sağa sola yalpalamasına hiç gerek kalmadan Allah azze ve cel tarafından kendisine, Tebliğ edilmiştir. Evet biz işte Allah Azze ve Celle'nin tebliğ etmiş olduğu Allah inancıyla muhatap durumdayız. İslam bize dinler tarihinin anlatmış olduğu insanoğlunun bahsettiğim gibi uzun bir tarihi süreç içerisinde yalpalayarak deneme yanılma yoluyla efendim bulduğu dolayısıyla tedrici bir süreç var bir evrim süreci var. Bugün bizim en mükemmel zannettiğimiz budur. Yarın belki daha mükemmeli olacaktır şeklinde bir umudu bir arka planı asla arkasında barındırmayan bulundurmayan bir inanç bize getiriyor. Olmuş olan ve olabilecek olan en mükemmel, mütekamil efendim Allah inancı Kur'an'ın vahyin bize resmettiği inançtır. Ve ilk insan Aynen bu inancı Allah Azze ve Celle'den bir peygamber olarak öğrenmiş, vahiy yoluyla almıştır. Ve bunu çevresine ardından gelen peygamberler bayrağı ondan devralarak birbirlerine intikal ettirmek suretiyle bütün bu tevhid esaslarını, iman esaslarını, inceliklerini, kavramlarını, sınırlarını, içeriğini yüzyıllar boyunca intikal ettirmişlerdir. Ancak tarihte ancak, Efendim dinler tarihinin e, birtakım bulgulardan yazıtlardan işte kültüreller kültürel birtakım öğelerden işte antropolojik bir takım verilerden hareketle e, söylemiş olduğu bu şeyler hepten de yanlış değildir zaten bunların en tehlikeli tarafı da yarı doğru yarı yanlış olması yani kökten yanlış diyemiyorsunuz kökten doğru diyemiyorsunuz Doğrular da yanlışlar burada karışık Neden doğrular var burada? Çünkü hakikaten insanlar böyle bir putperest dönem yaşamışlar. Hala Afrika'da olsun. Hala ilkel efendim bölgelerde olsun. Orada iptidai dinlerin bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Biliyoruz. Dolayısıyla bunlar nedir? İnsanoğlunun tevhidi çizgiden, nübüvvet kandilinden uzaklaşmasıyla zaman içerisinde içine düşmüş olduğu bir bataklıktır. Biz tarihi tevhidle başlatırız. Sapmayı, şirki, küfrü, inkarı sonrasında tevhidden kopuş olarak algılarız. İslam efendim bu kopuşun önüne geçmek üzere insanlığı evrensel bir çağrıyla tekrar tevhide bağlamak üzere gönderilmiş son dinin adıdır. Yoksa insanlığın tarihini efendim büyüyle, animizmle, şamanizmle, fetişizmle, tabularla, putperestlikle ve nihayetinde dinle çok tanrılı dinlerden işte tek tanrılı dinlere doğru peygamberli bir din vesaire şeklinde bir tasnife asla tabi tutmayız. Asıl olan hayırdır, haktır, batıl ve şer, arizidir. Bir şeyin eksikliğinden, bir yanlış anlamadan, bir boşluktan doğmuştur. Tevhid, hayır, efendim güzellik, iyilik asli olandır. Zaman içerisinde batıl onun önüne geçmiştir, anlıktır ancak hak, Tevhid, hayır, iyilik ve güzellik tekrar karşıtlarının üstüne çıkacaktır. Hak tekrar ne olacaktır? Zahir olacaktır. Allah Azze ve Celle'nin de diye Fetih Suresinde, ondan sonra başka surelerde de var. Allah Resulü'nü hidayetle gönderdi, dinle gönderdi. O dini bütün dinlere zahir kılacak, üstün kılacak, galip kılacak, muzaffer kılacak. Baskın kılacak şeklindeki ayetleri burada hatırlayalım. Evet. İşte Kur'an'ın merkezinde bizim Allah inancımızı keza e, bu inancı efendim muhtevalandıran prensipleri inşallah bugünden itibaren göreceğiz. Önce Allah lafzı. Etimolojik olarak şöyle bir bakış atacak olursak Allah lafzı Genel kanaat, Ragıp Isfahani'nin de müfredatta ifade ettiği gibi, el ilah şeklindedir. El-Lah şeklindedir. Özür dilerim. El-Lah. İlah kelimesinden gelmedir. İlah sözcüğünün başındaki hemze düşmüştür. Lah olmuştur. Başına da el takısı gelmiştir. Böylece El-Lah şeklinde. İlah ma'bud demektir. el la Aslında el ilah, sonra Allah şeklinde birleşmiş hemze düşmesiyle. Arapçada böyle hazifler, harflerin birbirine katışması, idigan vesaire çok yaygındır. Allah ile ilah arasındaki fark, ilah herhangi bir tapılan varlık demektir. Allah tapılan belli bir varlık. O. O el takısında ahd der Araplar. Bir o vurgusu vardır. O. O eb ona işaret vardır. Büyük o ile ona işaret vardır. Bir de bir apostrof ona. O mabut. Tapılan o, ibadet edilen o anlamında. Bu Allah'ın bütün isimlerinde var. Errahim, elgafur, eşşakur, el elhalim, elgani, elhakim, elaziz. Hangisini söylerseniz 99 isim ve diğer isimlerin hepsinin başında bir el takısı vardır. O el takıları ne yapar? tahsis eder. Gani, zengin. Huva gani O adam zengindir. Ama el gani dediğiniz zaman, mutlak bir cümlede el gani dediğiniz zaman o zengin. Zengin o ya da şeklinde artık Türkçe'ye tercüme ederiz. O ile Allah'ın zatına, gani ile sıfatına yahut sıfat ismine işaret etmiş oluruz. El gani sözcüğündeki el takısı zatı simgeler, gani sözcüğü de sıfatı. Simgelemiş olur böylece. el ilah da ve ondan oluşma Allah lafzı da böyledir. O ma'bud. el lam ve H harflerinden oluşan bu lafız çeşitli tespitler var. İşte elehe ye'luhu abede ya'budu. İbadet, tapmak, tapınmak kökünden gelir diyorlar. Tapınmak anlamına gelen elehe ye'luhu'dan gelir diyenler var. Dolayısıyla ilah demek mabut tapulan demektir. Kimisi diyor ki el-ihe lehu dördüncü baptan. Hayret ve şaşkınlık anlamına gelen bu fiilden türetilmiştir. Ee, veci veci var mıdır? Bunun münasebeti var mıdır? El cevap vardır. Allah da yüceliğinden, azametinden, insanoğlunun hayrete ve şaşkınlığa düşeceği dilini yutacağı dili tutulacağı böyle bir yüce varlığa sahiptir. Efendim böyle bir münasebet gayet yerinde Buna benzer vilah kökünden gelmiştir. Vav işte hemzeye çevrilmiştir. Öyle ilah olmuştur. Ondan sonra hemze düşmüş. El, şeklinde Allah'a dönmüştür diyen bir görüşte var vilah da efendim annenin çocuğuna olan şefkati, düşkündü. Çocuğun anneye olan sığınma duygusu. Allah kullarına son derece şefkatlidir, düşkündür. Kulları da Allah'a karşı onun himayesine sürekli derinden bir sığınma, ihtiyacı, güdüsü efendim sürekli hissederler de duyarlar. Dolayısıyla e, veci tesmiye gayet açıktır. Evet. Bu etimolojik tahliller uzar gider. Birincisi yani tapınmak anlamına gelen tevci herhalde de daha zahir olsa gerek ve ilah demek mabut, tapılan demektir. Allah da tapılan o ya da o tapılan, tapılan belli bir varlık bir başkası olamayan eşsiz tek özel varlık anlamında enteresan bir şey bilmem aklınıza geldi mi Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzını aramak kaç yerde Allah lafzı geçiyor demek aklınıza geldi mi ee, gelmediyse ben sizin yerinize yaptım 1746 yerde Allah lafzı geçiyor 1746 1746 yerde benim bulabildiğim besmeleler de buna dahildir İnsan lafzı kaç defa geçiyor? İnsan lafzı 60 küsürü defa. Ennaz insanlar kaç defa geçiyor? Biraz daha fazla. Efendim ünaz kaç defa geçiyor? Daha az. İşte kabimdi, müminundu, müslimundu, kafirundu, müşrikundu. Değişik sıfatlarla sonuçta insana işaret eden kelimeler topladığınız zaman Allah lafzı kadar geçiyor mu? Bilmiyorum. Ama sadece Allah lafzı değil Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Gafur, El-Şakur, Aziz, Hakim, Habir, Alim. Bunların hepsini mühid kattığınız zaman, yani Allah'ın isimlerini de kattığınız zaman, hüvə zamirlərini falan da kattığınız zaman, kesinlikle e, Allah lafzı ve onunla eş anlamlı olan Yahut mütesavih olan kelimeler Kur'an'da çok çok daha fazladır. Dolayısıyla Kur'an'ın temel konusu Allah'tır. insan değildir. Efendim Kur'an insan kitabı değildir. Kur'an Allah kitabıdır. Kur'an insanı anlatmak üzere değil, Allah'ı anlatmak üzere gelmiştir. İnsan Allah'a bakarak kendini tanıyacak, haddini bilecektir. Onun için baskın bir Allah anlatımı Kur'an-ı Kerim'de hakimdir. Bu bakımdan Kur'an'ı böyle insanın güdümüne, Efendim, sabı veren insanın merkezileştiren bir yaklaşım e, da doğru bir yaklaşım değildir. İnsanı zaman içerisinde Kur'an üzerinde özneleştiren, etkin, fail konumuna getiren de bir tarafı olduğunu e, unutmamak lazım. Evet. Bizim Allah inancımız temelde Kur'an ve sünnet naslarında Allah Azze ve Celle ile bir şekilde ilişkilendirilen, ilişkisi bulunan lafızlar üzerinden oluşmuştur. Bu bir. Bunun yanında çok temel bu lafızlarla yoğrulmuş akli selimimiz vardır. Bu akli selimin belirlemiş olduğu bir kısım prensipler vardır. Allah'ın aşkınlığı kavramına, konseptine temelde dayanan bir Prensipler dizisinden bahsediyorum. Zaman içerisinde Kur'an ve sünnetten söz konusu prensiplerden döneme göre Allah'la ilgili yaşanmış tartışmalar karşısında geliştirilmiş bazı tali prensipler vardır. Ve bunlar da fırkalar arası ihtilaf konusu olmuştur. Allah'ın sıfatları hususunda bu nevi tartışmalar sıkça yaşanmıştır. Allah'ın sıfatları ile ilgili tasnifler, Allah'ın sıfatları ile ilgili tanımlamalar ve kaideler bir bütün olarak bu nazariyat örgüsü Allah'ın sıfatlarına dönük, Allah'a imanımızın detaylarını oluşturan bu nazariyat örgüsü efendim, Hicri 1. yüzyılın sonları, 2. 3. yüzyıllarda nispeten Hristiyanlarla, nispeten Sasani efendim medeniyetinin kalıntısı bölgenin yerel din mensupları işte Maniheisler, işte Zerdüşler vesaire onlarla yaşanan tartışmalar. Daha sonra Mutezile işte Cehmiyeydi ve keza ilerleyen yıllarda Mutezile'nin farklı fraksiyonlarıyla yaşanan tartışmalar bu detaylara şekil vermiştir. Şimdi biz önce meseleyi ne yapacağız? Kur'an ve sünnet ekseninde Allah tasavvurumuzun en temel hatlarını burada konuşacağız. Daha sonra prensiplere ve özellikle de kelam tarihinde Allah Azze ve Celle ile ilgili yapılmış tartışmalar mahiyete sıfatlara dair efale asara dair Allah alem Allah kul arası ilişkiye dair bu tartışmalar Üzerine oluşmuş talih prensipler, kavramlar bunlarla da önümüzdeki hafta inşallah devam edeceğiz ve oradan modern döneme geleceğiz. Modern dönemde Allah tasavvurunda gelinen noktaydı inşallah dilimiz döndüğü kadar burada konuşmaya çalışacağız. Evet hala önümde o tablo açık 1746 yerde Allah lafzının geçtiğini söyledik ya. Esma-ül Hüsna'nın diğer üyeleri değil. Sadece Allah lafzının geçtiği yerler. 1746 yer. Buradan şöyle kabaca bakarak şöyle Kur'an'daki Allah anlatımı. Kur'an üzerinden bizim sahip olmamız gereken Allah inancı, keza duygusu e, burada nasıl e, özetle, özeti nözeti biçimde anlatılabilir. Böyle bir deneme girişiminde bulunayım ben. Şimdi en temelde şunu Söze Bismillah kılalım. Mekkeli müşrikler, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Tirmizi'de ve Sayır Sünen kitaplarında geçen bir rivayet bu. Efendimiz'e geliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Unsubü lana rabbek. Bize Rabbini nispet et. Çok Arapça bir tercüme oldu. Bize Rabbinin nesebini anlat diye Efendimiz'den haşa Allah Azze ve Celle'nin Sanki soyu varmış gibi soy şeceresini istiyorlar. Yani senin Rabbin kimin neyidir, kimin nesidir şeklinde bir soru, absürt bir soru. Ama tebliğ, Mekke'de inen bir sure, tebliğ için bir fırsat doğduğundan böyle absürt bir soru olsa bile Allah Azze ve Celle soruyu tahsiye etmek suretiyle hakikati orada tebliğ ediyor. Ya biz zaman zaman ne yapıyoruz? Adamı ciddiye almıyoruz öyle sorum olur falan diyoruz tarafına bakmıyoruz ama e, tabii ki bizim tebliğ gibi bir kaygımız olmadığı için bunu fırsata dönüştürmek gibi bir derdimiz de olmuyor. Evet. Ve İhlas suresine azil oluyor. İhlas suresine azil oluyor. Estağil kul huvallahu ahad. Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ahad. Sadek Allah'un azim. Kul, söyle onlara. Onlar Rabbin nesebini istediler ama biz gerçeği açıklıyoruz. Huvallahu Ahat o Allah'tır ki Ahadtır o önce bir Allah'tır yani o önce herhangi bir varlık değildir bir mabuttur iki herhangi bir mabut değildir özel bir mabuttur o mabuttur o belli bir mabuttur sıradan sizin bugüne kadar isimlerini verdiğiniz kendilerine tapındığınız perestij ettiğiniz Ve her kabileye bir tane efendim üretmiş olduğunuz, böylece kabilevi bağımsızlığınızı, gücünüzü, satvetinizi, onur ve haysiyetinizi kendisine borçlu olmuş olduğunuz parça parça ilahlardan biri değildir. O özel bir ilahtır. Ahad Allah'tır ve o Ahad'dır. Çok enteresan bir şey. Bu e, Kur'an'ın Arapça ile kurmuş olduğu bu esrarengiz bir bağdır. Allah lafzı Allah'tan başka hiçbir varlığa kullanılmamış. Putlara Allah denmemiş yani. İlah denmiş, alihe ilahlar denmiş, lat denmiş dişil ilah anlamında, güneşe ilahe denmiş yine dişil ilah anlamında ama Allah hiçbir şeye kullanılmamış. Sadece ve sadece Allah'a masus. İki, ehad sözcüğü de öyle. Ehad sözcüğü, vahid ehad özde aynı anlama tekabül ediyor. Bir demek... Ahad tek demek. Ahadi üç şekilde kullanılıyor. müspet anlamda, olumlu bir cümle içerisinde. Genelde olumsuz cümle içinde kullanılır. Ma fidderi ahad, evde kimse yok mesela. Ma, olumsuz bir bağlamda geliyor. müspet bir cümle içerisinde geldiğinde mutlaka ya muzaf ya muzafun leyh olarak geliyor. Ahadukum, ahaduhum, ahaduhuma, ahadukuma. Yevmul ahad mesela. Ahad günü muzafun leyh, diğerlerinde muzaf ceza yahut ahad 11'de olduğu gibi terkibi mezci terkibi tadadi içinde gelebiliyor. Yani tek gelmiyor. Bir vasıf olarak birinin tekliğini, yeganeliğini vasıflayan bir vasıf olarak tek başına sadece ve sadece Allah için kullanılıyor. Yok. Yani huve ahad denmez. Huve vahidun diyebilirsin ama huve ahadun diyemez. Ne demen lazım? Huvâ ehadul kavmi dersin məsələ. O kavmin biricidir. Dolayısıyla izafileştiririz. Ehad dediğin zaman o mutlak birdir. Mutlak tektir. Mutlak anlamda eşsizdir. Şuna göre, şu çerçevede, şuradan baktığımıza göre tektir, eşsizdir değil. Bütün bakış açılarından bağımsız olarak bütün kayıtlayıcı, sınırlayıcı şartlardan ve koşullardan bağımsız olarak o tektir, eşsizdir anlamında. Ancak kelime, bir de bunun zahat versiyonu var. Ehat ve zahat. Vavlı, Nabiha'nın şiirinde o geçiyor, insana kullanılabiliyor. Ama ehat, hemzeli biçimde asla kullanılmıyor. Örneği yok deniyor Arapçada. Bu da Allah'ın tevhidinin dile yansıyan tarafı. O kadar ki isimlerinin bile ortağı yok. Zatının olmadığı gibi. Allahü as Samed. O öyle bir Allah'tır ki As-Samett'tir. Bak Samet değil, As-Samett. Samet dediğinizde kalmin efendisi, seyyt anlamına gelir. Yahut bir başka efendim eee kullanıma göre içi boş olmayan anlamına gelir. İçinin boş olması demek, içini doldurmaya muhtaç olan demek. Yemeye muhtaç, içmeye muhtaç. Boşsa Hani demiş ya ağzı var mı evladım bak bakalım var tamam kolaylar hallederiz. içi boşsa o yer. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Seyyid efendi anlamına gelir. Aslında Samet yönelinen, kastedilen kapısına eşiğine varılan kişi anlamına gelir. Kalmin efendisi de en güçlüsüdür, en zenginidir, en itibarlısıdır. Karakter olarak da en kaliteli olanıdır. Dolayısıyla O insanların ayağına gitmez. İnsanlar onun ayağına varırlar. Hep insanların bir ihtiyacı olur da onun kapısını çaldıkları vakidir. Şimdi bu normal efendi ama as-sanet dediğimiz zaman ne oluyor? O efendilerin efendisi. O hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, her şeyin kendisine yöneldiği, en nihayetinde ellerin kendisine açıldığı, kalbin umut pencerelerinin kendisine açıldığı nihai varlık, anlamında. Lem yelid ve lem yulet. O ne doğurmuştur, ne çocuğu vardır, ne de doğurulmuştur, ebeveyni vardır. Dolayısıyla doğumdan, tevellütten, üremeden ve üretilmeden aşkın münezzehtir. Ve lem yekullehû kufu ven ahad. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Bak burada ahad hiçbir şey anlamında geldi ama olumsuz bir cümle. Ve lem yekullem. Olumsuzluk edatı. Hiçbir şeyde onun dengi, muadili asla değildir. Evet. İhlas suresi diye Kur'an'ın üçte birine muadil Efendim bir sure olarak bizim literatürümüze geçmiş. İhlas suresi bizim Allah'a inancımızın en temel parametrelerini burada veriyor. Teklik, eşsizlik, benzersizlik, keza Her şeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması. Her şey ona bağlı ama o hiçbir şeye bağlı değil. Her şey ona borçlu ama o hiçbir şeye borçlu değil. Her şey ondan geliyor ama o hiçbir şeyden gelmiyor. Her şey ona varacak ama o hiçbir şeye varacak değil. Bütün yollar ona çıkıyor ama onun bir yere çıkacak böyle bir yolu yok. Yollardan aşkın, zamandan, mekandan, uzaydan aşkın anlamında. Yani bütün tenzihlerinizi As-Samet ismi içinde bir yere oturtabilirsiniz. Bu kadar cami ve havi bir kavram aynı zamanda. Lemgelit ve Lemyulet Allah'ı böyle bir soy şeceresi içerisinde üreyen üretilen doğuran doğurulmuş olan yani üstüyle altıyla bir silsilenin parçası olarak asla düşünemezsiniz. Düşünün Mitolojilerdeki efendim, tanrı e, gruplarını, baba Tanrılar var Zeus. bir hanımı var tanrıça, kızı var, oğlu var, gelinleri var, bir aile. Allah Azze ve Celle böyle bir örgüden münezzehtir, aşkındır. Keza Allah Azze ve Celle'nin dengi hiçbir şey yoktur. Küfür dediğimiz fıkıhta da küfür, kefaat, küfür meselesi geçer, denklik meselesi. Evet. Şimdi bu aşkın anlatım Kur'an'da Allah'la ilgili anlatımlara baktığımız zaman Allah aynı zamanda camiul azdattır. Yani zıtları cemedendir. Şimdi biz neyizdir arkadaşlar? Bizler zıttın bir tarafıyızdır. Ben çok merhametliyimdir. Sen çok öfkeli adamsındır. Ne ben hem çok merhametli hem çok öfkeli olabilirim. Ne sen hem çok öfkeli çok merhametli adam olabilirsin. Bu şekilde bu İnsanlar zıtlara, zıtları paylaşarak uçlara otururlar. Biri bir ucu oturursa, diğeri öbür ucu oturur. Birisi biraz daha ortaya doğru yaklaşır, o uçlardan bir şeyler alır. Ama tam ortada, eşit oranda hem o hem bu olmak bir insanın karı değildir. Allah Azze ve Celle bu denklemden aşkındır, münezzehtir. Ama aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bizim adat dediğimiz sıfatları da var mıdır? Vardır. Mesela Allah'ın gazap sıfatı var mıdır? Vardır. Türkçesi öfke bunun. Ama aynı zamanda Allah'ın şefkat sıfatı da vardır. Allah cezalandırır mı? Cezalandırır. Affeder mi? Affeder. Allah buğz eder mi? Buğz eder. Sever mi? Sever. Şimdi bu şekilde hem fiilleri hem sıfatları bağlamında Allah azze ve celle herhangi bir kategoriye sığdırılamayan, hapsedilemeyen, kategoriler üstü Aşkın ve münezzeh bir varlığa sahiptir. Allah'ın varlığını böyle soyut ve mutlak biçimde Kur'an bize bütün cenahlarıyla, bütün boyutlarıyla anlatır. Tek taraflı bir anlatım yoktur. Tevrat'a baktığınız zaman devamlı tabiri mi mazur görün yani devamlı öfkeli, sürekli azap yağdıran, sürekli azarlayan, kızan ee, bir Rab tasviri var mesela. Ama Kur'an'a baktığınız zaman kızmasının yanında müjdeleyen ve sevindiren, teşvik eden tehditlerin yanında müjde ve mükafatlarla da insanları özendiren ve özlem duygusunu tetikleyen bir anlatım da var. Evet mesela yine Haşr suresinin son ayetleri bizim Levenzenna diye bildiğimiz ve sabah akşam okumuş olduğumuz bu surenin son ayetlerini hatırlayın. Bak yine çift taraf. Gaybı ve şehadeti bilir. Gayb ve şehadet birbirinin zıttıdır. Biz sadece şehadeti biliriz, gücümüz yettiği kadar. Gayb bizim bilgi alanımızın dışındadır. Ama Allah ne yapar? Zıtları birleştirir. Gaybı da şehadeti de bilir. Görüleni görülmeyeni, duyulanı duyulmayanı, idrak edileni edilmeyeni, arada perdeler olanı olmayanı, ortada olanı, Gizli olanı, her şeyi Allahü Zebecel bilendir. Ondan sonra bir sonraki ayet-i kerimede Vallahu lezî la ilâhe illâ huvel melikul kudûsü's selâmü'l mü'minü'l müheyminü'l azîzü'l cebbâru'l mutekebbir. Orada da mülk sahibidir. Malik odur. Mülk, hüküm, tasarruf sahibi olan odur. O kudûstur. Her türlü sizin aklınızın alacağı almayacağı Kusurlardan, nakısalardan beridir ve aşkındır. Yücedir, her türlü yüceltiye layıktır. Esselam, o selamdır. Selamet, selamet aslında selim, akli selim diyoruz her türlü efendim. Arızalardan arı duru akıl demektir. Bulanık akıl değil, çarpıtılmış akıl değil tahrif edilmiş, bozulmuş, akıl değil, akli selim. Selamı, selam ve selim. Selim onun sıfat ismidir. Selam onun neyidir? İsmi mastarıdır. Es-selam bu manada sizin bildiğiniz görünür kusurlardan da münezzehtir ve aşkındır. Barışın kaynağıdır. Selametin kaynağıdır. El-mümin eman verendir, güven verendir. Güven duyulacak böyle aşkın ve yüce bir varlığa sahiptir. Çeşitli yorumlarda yapılıyor da ben kabaca burada geçiyorum. Konumuz Esma-i değil. Atıf yorum geçiyorum. Total bizim amacımız Kur'an'daki Allah e, tavsifleri. Bu tavsiflerin işte çift taraflı olması. Bir tarafta aşkın bir anlatım var. Şimdi biraz sonra örnekleri göreceğimiz bir tarafta da kucaklayan bir anlatım var. Keza el muheymin, sürekli tarassut eden, sürekli murakabe eden, Görüp, gözeten, kollayan, gözetleyen, denetim ve kontrol altında tutan. El-Aziz, güçlü, izzetli ve yüce. El-Cebbâr, cebr sahibi. Gerektiğinde zorla kişiyi alıp muradına efendim, dahil edebilen ve muradı istikametinde onu sürebilen anlamına geliyor. El-Mutekebbir. O yücedir. Her türlü efendim kendisine şanına yaraşmayan şeylerden aşkındır. Büyüklük, üstünlük, ululuk ona aittir. Subhanallah ya anına yüklük. <gülüyor> huvallahul khalikul El-bâri' İnsanı yaratan mesela. Özel bir yaratıcı. Yani alalade şeyleri de yaratıyor. Çok çok hususi şeyleri de yaratıyor. El-khalikul-bâri' El-musavvir <gülüyor> o tasvir eden, suret ve şekil veren, o karşısında hayran olduğumuz, aşık olduğumuz, o en nadide suretleri ve biçimleri yaratan, bütün bunları ilmiyle, iradesiyle ve sanatıyla, sunuyla ortaya koyabilendir. Bu şekilde, lehul esme ul işte en güzel isimler, sıfatlar, tanımlamalar, ona mahsustur, diye söylüyoruz haşr suresinin son ayetlerinde böyle topluca Allah Azze ve Celle'yle ilgili, ilgili tavsitleri görebiliyoruz. Mesela, yine zıtlar bağlamında Hadid suresinin üçüncü ayetini hatırlayalım. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bi şeyin alim. Çok bir ayet-i kerime yani. Tasavvuf olmasa izahı mümkün olmayan bir ayet-i kerime diyebilirim yani. Böyle bir enginlik olmasa tıkanıp kalacağız yani burada. O el evveldir, o el ahirdir, o el zahirdir, o el batındır. Yine el takılarıyla düşünün. Dolayısıyla herhangi bir iç, herhangi bir dış, herhangi bir baş, herhangi bir son değil o. Batın bir şeyin içi, zahir bir şeyin dışı. Görünen o, görünenin içi o. Evvel o, ahir o. Ama ne o? Senin gördüğün, bildiğin anlamda sıradan iç, sıradan dış, sıradan baş, sıradan son değil. Yani o hem içkin, Allah'ın varlığının içkin boyutu var hem de aşkın boyutu var. Zahirdir, aşkındır, aynı zamanda batındır, içkindir. Yani ruhun ne kadar derinlerine inersen in, Allah'ın varlığının izlerini orada kaybedemezsin. Ne kadar yücelere çıkarsan çık, Allah'ın varlığından inersen. Öte bir noktayı aşamazsın. Zuhur ve butuğunun bütün katmanlarında onun varlığının izlerini görürsün. Hiçbir şey ona nihan değildir. Latiftir. Her şeye adeta varlığı seyalan etmiş. Her şeye sızmıştır. Daha doğrusu nokta nokta. Her şeye sızmıştan öte bir şey. Evet. Evveldir. Sonradan değildir. İnsanoğlunun zaman içerisinde ihtiyaçlarına göre pragmatist bir yaklaşımla ürettiği insanla başlayan ya da insan sonrası üretilmiş suni bir ilah değildir o. O zamandan bağımsızdır, aşkındır, el evveldir, ilktir, el ahirdir, her şey gider o yine kalır, her şeyden sonra da vardır, her şeyden önce de vardır. Hatta ve hatta öncelik ve sonralık gibi zamana bağlı izafi kavramların bile bağlamından uzaktır, münezzehtir ve aşkındır. Bu itibarla el evvel demek efendim şuna evvel demek değil. Evveliyet manasında bu ismin layık olabileceği efendim mutlak varlık odur. Ahiriyet bağlamında nihai olarak bu ismin e, ait olabileceği. Mutlak varlık O'dur. Zuhur da böyledir. Efendim, el-zahir el-batın böyledir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin şimdi aşkınlığını ifade eden bu ayetler var. Azizdir diyoruz, hakimdir diyoruz. كَزَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah'ı tesbih etmek, tesbih, tenzih etmek demektir. Her türlü Nakısadan sen uzaksın, berisin inancını, duygusunu, zikrini efendim kuşanmak demektir. Ama aynı yüceliği yanında Allah Azze ve Celle bir taraftan da kullarını böyle sarıp sarmalayan bir dil de var Allah'ın tavsifatında. Ne mesela? Ne diyor? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّ فَاِنِّ۪ي كَر۪يب۪ Kulum sana beni sorduğunda De ki, ben çok yakınım. Bana kulum seslendiğinde, dua çağırmak, seslenmek demektir. Kulum bana seslendiğinde, Allah'ım dediğinde, ben ona hemen icabet ederim. Hemen buyur kulum derim. O kadar yakınım ve o kadar da kuluma karşı, böyle duasına karşı duyarlı. Hemen icabet ederim, karşılık veririm. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz neredeyseniz, o sizinle beraberdir. O size şah damarınızdan daha yakındır. Yani insanın en yakın olduğu şey can damarı. Artık şurada mıdır, nerededir, arında mıdır? Çeşitli görüşler var da, en yakın olduğumuz şey. Böyle kayırdığımız, muhafaza ettiğimiz, elimize ayağımıza bir şey gelsin de ona bir şey gelmesin dediğimiz, canımız kadar koruduğumuz, kendimizle özdeşleştirilmiş, özdeşleştirmiş olduğumuz şeyden daha da yakındır bize. Manahu aqrabu ileyhi min Mesela yine Allah Azze ve Celle'nin ve huvel gafurul ve ismi. O bağışlayandır ve çokça sevendir. Vedut meveddet sevmek. Mesela yuhibbunahum ve yuhibbunahu. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever diyor bir ayet bağlamında. Allah'ın sevmesinden bahsediliyor. Kullarını seven. Efendim, Yunan felsefesinin üretmiş olduğu Tanrı anlayışında, Tanrı'nın bu alemle hiçbir işi yoktur. Tanrı o kendi mutlaklığında ve basitliğinde, yalınlığında hiçbir şeyle irtibatı yoktur. Hiçbir şu alem, şu ayaltı alemde olan, biten, bunların hepsi teferruattır. Hepsi incik boncuk işlerdir. Sen ne olursan ol. Bunların o yüce Tanrı'yla efendim hiçbir alakası yoktur. Yüce Tanrı böyle şeylere tenezzül etmez. Ama bizim Rabbimiz ne diyor? Kendisini tanımlarken Me'ariş suresinde o zil me'ariş diyor. Zil me'ariş. Yani kendisine manevi basamaklarla ulaşılandır o. Te'rucu ileyhi'l mele'iketu ve'l ruhu ileyhi fi yevmini يَنَ مِقْتَارُهُ خَمْس۪ينَ أَلْفَ سَنَا Ruh ve melekler ona sizin hesabınızda 50 bin yıllık bir günde yükselirler, ulaşırlar. Manevi bir yükseliş, miğraç, me'aric, manevi basamaklar. Yani katına, manevi efendim huzuruna ruh, ruhul emin, melekler ve salih kullar kalbi bir yoğunlaşmayla birlikte ne yaparlar? Varırlar. Ulaşırlar o huzura varırlar namazda secdede değil mi kulun rabbe en yakın olduğu yer secde anındaki halidir secde anındayken kişi kul rabbine en yakın olduğu yer böyle bir katına huzuruna ulaşılabilen huzuruna ulaşmak için de böyle ne bileyim protokola falan da lüzumsuz protokola falan da gerek yok. Gönülden yeter ki samimi ol, Allah bunu istiyor. İçinden, sıdk ile, samimiyetle Allah de bu bir duadır, bu bir çağrıdır ve sesleniştir. Hemen sana icabet ediyor, buyur kulum. Sen bir adım atıyorsun, o iki. Sen yürüyerek, o koşarak. Bunlar temsili anlatımlar. Yani sen Allah'a içini açıp bir hamle yaptığında, Allah Azze ve Celle buna misliyle mukabele ediyor. Kuluna karşı bu kadar düşkün ve ilgili. Şimdi böyle bir anlatım, böyle bir uluhiyet tasavvuru, böyle bir rububiyet tasavvuru, böyle bir Allah inancı işte olması gereken Allah inancı bu. İnsanı ne? Korkunun efendim siyah zifiri katmanlarına batırıp da karamsarlığın göbeğine çakıyor. Ne de insanı? Umudun efendim alt katmanlarında, diplerinde, bodrumlarında iyice efendim iyimsellik içinde de kaygıyı ve endişeyi unutturacak kadar da şımarıklığın batağına saplıyor. ikisinin ortasında. Umudu da veriyor, korkuyu da veriyor. Saygıyı da veriyor, sevgiyi de veriyor. Yani insana haddini bildiriyor. Ve insana haddini nasıl bildiriyor? İşte bu ayetler bildiriyor. Bunlar aynı zamanda insana haddini bildiriyor. Yani insan kendini burada tanıyor. O yüzden Kur'an Allah'ı anlatarak dolaylı biçimde de insanı anlatmış olur. İnsanı merkeze alan bir hitap olmaması, Allah'ı merkeze alan bir hitap olmasının manası burada da yine karşımıza çıkmış oluyor. Hadislerde demiyor mu Allah dünya semasına iner gecenin belli bir vaktinde. Öyle değil mi? Nüzül ifadesi geçiyor. Ama bunlar hep temsilidir yani. Böyle merdivenden aşağı inmek gibi değil. Buradan böyle teşbihi, teçsimi bir anlayışa sakın saplanmayalım. Basitleştirmeyelim yani. Buradaki rütbi manevi efendim e, uluvu ve nüzülü bunları herhalde idrak edebilecek durumdayız. Bundan eminim de bundan rahat konuşuyorum. Dünya semasına iner ve kullarına nida eder. Değil mi? Var mı af dileyen affedeyim? Derdi olan derman bahşedeyim. Böyle bir Rabbimiz var. Böyle bir Allah inancına sahibiz. Ama bütün bu Allah inancının efendim muhtelif başlıklarını oluşturan bu ayetler, bu anlatımlar bir taraftan neyle taçlanıyor? Yine tenzihçi bir tanımla taçlanıyor. لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَص۪يرُ Onun misli hiçbir şey yoktur. Ona denk hiçbir şey yoktur. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَا اَحَدْ Ona denk muadil hiçbir şey yoktur. Sübhanallah. Subhâ lillâh yusabbihu lehü tüsabbihu lehü şeklinde tesbih içerikli ayetler, takdis içerikli ayetler, bütün bunlar neyi anlatıyor bize? Aziz, izzet içerikli ayetler aynı zamanda da Allah'ın aşkınlığını anlatıyor. Yani zat-ı bariisi itibariyle bizim algı ve idrakimizin çok çok ötesinde. Ama sıfatlarıyla, fiilleriyle, rahmetiyle de bizi kucaklıyor. Evet. Mesela Hamid. Şekür vurgusu var. Değil mi? çok çok övülen, övgüye layık olandır. Aynı zamanda şekurdur. Kullarının iyiliklerini, kendi adına, uğruna yapılmış iyiliklerini karşılıksız bırakmaz. Onların şükranını onlara ne yapar? Teslim eder. Halim'dir mesela Allah'ın bir ismi olarak. El Halim. Halim demek cezalandırma konusunda acele etmeyen. Şimdi biz dar canlıyızdır. Hemen ne yaparız? Birisi bize bir şey yaptığımı hemen köpürürüz. Hakaret etmeye başlarız belki. Hemen fiili bir müdahale yapmak isteriz. Ben ona gösteririm vesaire. Yanımızda olsa hemen dalarız zaten. Allah Azze ve Celle halimdir. Biz bir insan için halim dediğimizde ne, ne kasteleriz? Yani yumuşak başlı, ağır, öyle hemen tepki vermeyen, Ağır ve geniş kalpli adam. Sadr geniş. Ali cenap. insan anlamındadır. Ahlak olarak buna tekabül ediyor. İnsana da kullanabiliriz. Halim diyebiliriz mesela. Ama el halim dediğimizde artık Allah'a bunu nispet etmiş oluyoruz. Efendimiz'e de biliyorsunuz. Rauf ve rahim sıfatları kullanılıyor değil mi? Ama nasıl kullanılıyor? En kadja'akum azizun alayhi azizun alayhi ma harisun aleikum bil mu'minina raufun rahim. El takısı var mı? El takısı? Yok. Yani o rahim değil. Rahim o değil. Belli başlığı. Yani, o zamirinin müşarun din dilinde Allah'tır. O yüzden o dili bir metin yazıyorsa o dediğimizde Allah'a işaretle konuşuyorsak büyük harfle ve bir kesme işaretiyle onu ona şeklinde ayırarak yazmamız bu din dilindeki e, hassasiyeti de imlaya yansıtmak olur. Evet mümin inanan anlamında Allah'a inanan anlamında kullanıyoruz. E, sonuçta bu bir dil. Şimdi burada şöyle bir paradoks da var. Allah Azze ve Celle bize bizim dilimizde hitap ediyor. Bize kendini bizim dilimizde anlatıyor. Bütün aşkınlığını bizim hadis, eksik, mahdut, kısıtlı dünyamızı tanımlamak üzere geliştirmiş olduğumuz dilimizle inşa ediyor yahut tavsif ediyor Allah Azze ve Celle. Bu zorluğu, bu handikapı görebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla biz burada bir hassasiyet göstermemiz lazım. Yani kelime eş anlamlı olabilir diyebiliriz. Allah için kullanıldığında ne anlama geliyor? Bizim için kullanıldığında ne anlama geliyor? Bu farkı fark ederek baktığımızda bu manada Esma-i başındaki el takıları onları bizim sıfatlarımızdan ayırıyor. El takısı olmadan kullanıldığında biz kendimiz için bunu bu manada kullanıyoruz. Ama el-mü'min dediğimizde bizim kastımız Allah'a iman eden anlamında imanın bizim işte istilahi manası aklımıza geliyor. Orası ayrı bir husus. Evet, Şimdi bir de bir sıfat olarak bunu düşünmek var. Sıfat olarak. Şimdi sen bir metin içinde konuşursun. Ne dersin işte? Melik geldi, melik gitti. ce el dersin. Her seferinde melik'in ismini söylemeyeceğin için ce el dersin. Bir metin bağlamında Ce-el-melik, melik geldi, kral geldi dersin. Orada el takısı da vardır. El halbuki Haşr suresinin son ayetlerinde El-melikul kuddus. Orada da el-melik vardır ama mutlak bir bağlamda değildir o. O sadece o metinde başta ismi zikredildiği için o adamdan bahsederken şey olur. Oradaki o küçük o'dur ve o adama gider. O adam o metinde belirlenmiştir. Birkaç satırlık bir havası vardır yani onun orada. Mutlak anlamda elmelik şeklinde onun bir alemi, ismi olamaz. Bir de şunu unutmayalım bir de alem meselesi var. Yani Esmaül Hüsna aynı zamanda birer nedir? Hem bir sıfat ismidir. Ama el takısı gelmiştir artık Allah'a mahsus birer alem, özel isim halini de almışlardır. Allah'ın adı, güzel adlarına efendim dönüşmüşlerdir. İşin bu kısmını da e, burada özellikle kaydetmek gerekiyor. Keza Allah Azze ve Celle yine o aşkınlığını yansıtan ifadeler. فَعَالُ لِمَا يُر۪يدٍ فَعَالُ لِمَا يُر۪يدٍ O murad ettiğini yapandır kendisinden istenileni haşa dayatılanı değil o ne murad ederse onu yapar. Şimdi murad ettiğini yapar ama bir başka ayet ne diyor? Tek taraflı okuma yok. Bir başka ayette diyor ki vemallahü yuridu zulmen lilibat lilalemîn. O asla kullara, alemlere zulmetmez değil zulmü murad etmez. Murat bile etmez. Zulmü dilemez, seçmez. Yani hem istediğini yapandır, kimse onun iradesine kota koyamaz, bir şey dayatamaz kendisine ama ayrıca hiçbir zamanda zulmü Murad etmez. Hiçbir kuluna, hiçbir şeye, hiçbir zerreye asla haksızlık bırakın yapmayı dilemek bile dilemez, seçmez, istemez. Böyle bunları bir bütün olarak bakmak lazım. Mesela bir başka ayet-i kerimede, ''Ketebe alâ nefsir rahme'' var değil mi? O nefsine rahmeti yazmıştır. Bu tarafı da var. Merhameti, af ve şefkati kendisine yazmıştır. Yani bir ilki olarak, efali ilahiyede ne vardır? Merkezde rahmet vardır, adalet vardır. Allah'ın cezalandırması, intikamı, gazabı, bütün bunlar hesabı, yargılaması, sorgulaması, kulları olan bütün münasebetlerini, hatta eşya ile olan bütün münasebetlerini hep bu merkezde, bu kavramlar, bu ilkeler etrafında değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Mesela, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَاءَ اللّٰهِ İradesi o kadar güçlü ve o kadar sınırsız, Ve her şey onun iradesine o kadar ram ki o dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Hatta bir ayet-i kerimede وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَيَّ شَاءَ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ Dileyen ondan öğüt alır ama o dilemedikçe de kimse de öğüt alamaz diyor. Yani öğüt almamız bile Allah'ın dilemesine bağlanmış durumda. Burada Allah'a güveniyoruz biz. İman etmenin bir manası da bu. Allah bizim için öğüt almayı diler. Biz samimi olduğumuzda Allah da bizim önümüzü açar ve öğüt almamızı takdir eder. Bu iş Allah'ın dilemesine kaldığında o zaman imtihanın ne manası var diye gereksiz yere Allah'a karşı kuşkucu bir yaklaşım sergilemeyiz. Allah tabii ki Nefsine rahmeti yazdığına göre, adil olduğuna göre, biz samimi olduktan sonra Allah Azze ve Celle bu samimiyete efendim paralel biçimde de ne yapar? Bizim için öğüt almayı da diler ve biz de öğüt alırız. Yani Allah'a rağmen ne iyilik yapabilirsiniz ne kötülük yapabilirsiniz. Güç, kudret Allah'ta toplanmıştır. İki elde değil. Bizde böyle bir dualist anlayış yok. Bir tarafta hayır ilahı, aydınlık ilahı, efendim, yazdan Bir tarafta şerjinin, karanlığın ve kötülüğün ilahı sahibi kaynağı, ehrimen. Böyle bir anlayış yok. Alternatifi yok. İyilik ve kötülük Allah'ın irade ve takdiri sınırları çerçevesindedir. İyilik yaban Allah'ın izniyle. Kötülük yaban da yine aynı şekilde Allah'ın geçit vermesiyle yapabilir. Allah'a rağmen ne iyilik yapabilirsiniz, Allah'a rağmen ne kötülük yapabilirsiniz. Ne mümin Allah'a rağmen iman etmiştir, ne kafir Allah'a rağmen inkar etmiştir. İmanın da küfrün de Allah'ın kuşatıcı iradesinden, kuşatıcı kontrol ve denetiminden asla kaçması, aradan geçmesi, sıvışması, bir şekilde kaynak yapması, kayıp olması, hesaba girmemiş olması, eh öylesine geçti gitti denmiş olması asla ve kata mümkün değildir. Bu kader bahsinde, kaza kader bahsinde bunu zaten detaylıca göreceğiz. Evet, önümüzdeki hafta inşallah bunları detaylandırırız. Ve özellikle kelama biraz intikal ederiz. Hem tarihte hem dönemimizde Allah Azze ve Celle'nin ile ilgili Ve bu sıfatlarla ilgili mevzular üzerinden temel Allah'a imanın detaylarını oluşturan prensipleri konuşuruz inşallah. Ama çok çok çok giriş sadedinde özetle şunu ifade edebilirim. Ee, bizim kelam kitaplarımızda işte zati sıfatlar, selbi sıfatlar, sübuti sıfatlar, fiili sıfatlar şeklindeki yahut nefsi sıfatlar işte maani manevi sıfatlar şeklindeki Farklı ekollerin yapmış olduğu tasnifat, taksimat. Bunların kökeninde ne vardır? Kökeninde elbette ki Kur'an ve sünnet nasları vardır. Kur'an ve sünnet naslarındaki Allah Azze ve Celle'yi tavsif eden naslar, bu nasların yoğurmuş olduğu bir anlayış vardır. Ancak bunu aktüel hale getiren nedir? Dönemin tartışmalarıdır. Yani Caad ibn Dirhem, Vasıl bin Ata, Ardından işte Cehmi ibn-i Safan gibi isimler ilk olarak Allah'ın sıfatları ile ilgili yeni, yeni yeni bir kısım fikirler ortaya attıklarında işte Allah'ın taaddüdü kudema olur. Dolayısıyla Allah'ın hiçbir sıfatı kadim değildir. İşte Allah'ın ilmi, sem'i, basarı, iradesi, kelamı, tekvini diye kadim birer sıfat olarak şey böyle şeyler düşünmek doğru değildir. Öz zatı vardır. Bu tür sıfatları kadim, ezeli birer varlık olarak düşünüp de Allah'a ortak koşmayalım diyerek böyle bir arka planla arka planın arka planında başka şeyler de olabilir ki bunun da işaretleri var kimileri efendim için bu itibarla Hristiyanlarla yapılan tartışmalarla özellikle Allah'ın sıfatları ile ilgili çok fazla efendim kuşkucu Bir yaklaşımla meseleye yaklaşanlar var. Ve Allah'ın zatıdır tek kadim. Böyle Allah ilmi var, kelamı var, iradesi var, kudreti var. Bunlar birer Allah'ın zatına zait birer kadim sıfattır şeklindeki anlatımı doğru kabul etmeyen yaklaşım üzerine artık o dönemde Hicri 2. yüzyılda alevlenen bir tartışma var. İşte Kur'an mahluk mudur değil midir tartışması... Bu zeminde ortaya çıkıyor. Hararetli bir tartışmaya sahne oluyor. Kur'an mahluk mudur demek aynı zamanda Allah'ın kelam sıfatını tartışmaktır. Allah'ın kelam sıfatının mahiyetini konuşmaktır. Allah Azze ve Celle ezeli bir kelamla mı konuşur? Yoksa hadis yaratılmış bir kelamla mı konuşur? İşte gerek Cehmi ibn Safvan, gerek Cadib ibn-i Dirhem, gerekse Mu'tezile, İlk dönemden itibaren Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim bir kelamı yoktur. Ezeli bir kelamı yoktur. Allah'ın konuşması insanlar aracılığıladır. Cebrail aracılığıladır. Allah'ın sözü dediğimiz zatına ait bir söz değildir. O Cebrail'in sözüdür. Söz ona aittir. Yahut levh-i mahfuzda efendim, yahut Musa ile konuşan ağaçtan çıkan bir sözdür. Allah hadis bir sözü yaratılmış bir sözü anlamı içeriği kendisine aittir öz olarak ama sözün efendim söz olarak baktığımız zaman Allah'a ait değildir dolayısıyla ezeli Allah'ın zatıyla kain bir kelam algısı bu kelamın efendim e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy edilen şekliyle gayri mahluk kadim bir Kur'an algısı E, mutezili ve cehmi e, kişilere göre doğru değildir. Aslı gerçeği yoktur. Eri sünnet alimleri, muhaddisleriyle, fakihleriyle ve daha sonra kelamcılarıyla buna karşı Kur'an mahluk değildir, kadimdir. Sadece Allah'ın kelamı değil, Allah'ın kudreti de, iradesi de, ilmi de, sair sıfatları da, Kur'an'da kendisine nispet ettiği sıfatların hepsi de efendim zati dediklerimiz özellikle zatiyle kaim olanlar ezelidirler. Bunları efendim dünyanın yaratılışıyla, insanlarla alemle kurmuş olduğu irtibatla başlatmak o irtibata bağlamak asla doğru değildir. Bunların her birisi ezelidir diye bir yaklaşım içinde olmuşlardır. İşte sıfatlar ondan sonra işte zati midi işte fiili sıfatlar mıydı? Zati sıfatlar kadimdir, fiili sıfatlar hadistir. Zati sıfatlarda bir kısmı sübutidir, bir kısmı selbidir. Sübuti olanlar şunlardır, selbi olanlar bunlardır. Şeklindeki anlatım. İşte bir tarafta eşari tasnife göre sıfatı meani vardır. İşte sem' basar, irade, kelam, kudret, tekvin. Tekvin değil de hayat, ilim gibi. Bir tarafta ne vardır? Sıfatı maneviye vardır. İşte okumuş olduğumuz Esma-ül Hüsna. Alimun, Kadirun, Hayyun, e, Muridun şeklinde Allah Azze ve Celle'nin, yani sıfat ismi olarak Esma-ül olarak ifade edilen sıfatlarında da sıfatı ma'neviye ismini koymuşlar ki, bunları inşallah önümüzdeki haftada yine konuşuruz. E, Allah Azze ve Celle'nin, kelami çerçevedeki sıfatlar nazariyesi üzerinden de, böylece Allah inancımızın biraz daha söz konusu tartışmalara bağlı olarak kelami veçesini, teknik çerçevesini de hafta şöyle konuşur geçer. Modern döneme inşallah intikal ederiz. Şimdi soruları alabiliriz. Buyurun. Evet. Yok şimdi vahdet-i vücudluların iddiası mevcut tek değil. Mevcut çok, vücut tek. Mevcut vücut farkını bilmek lazım. Dolayısıyla bu biraz felsefi kelam, felsefi tasavvuf bahislerine giriyor. Vücut, mat vücut, mahiyet, mevcut konularına girmek gerekiyor. Yani zuhur eden, vücutla mevcut olan, mevcut, vücut şimdi mastar, o öz. Mevcut da o özle zuhur eden varlık. O özü sıfat olarak almış, onunla kaim olan varlık anlamına geliyor. Bir isim mef'ul, mevcut. Vücut giyinmiş, şimdi vücudu giyinmiş varlıklar, sen, ben, eşya işte bu, önümüzde Yenimizde, yöremizde trilyonlarca, katrilyonlarca bütün bu varlıklar birer mevcuttur. Vücutla bir şekilde bunların neyi var? Teması var ki kendilerine vücut nispet edilmiş. Men işte lehul vücut olmuşlar. Veya men bihil vücut, men aleyhil, men fihil vücut her neyse. Dolayısıyla mevcutlar birdir. Mevcutlar Allah'ın bir parçasıdır haşa demiyorlar. Mevcutlar çoktur. Vücut tektir. Vahdeti vücut. Vahdeti mevcut değil zaten. Vahdeti vücut diyorlar. Vücut yani varoluş tektir. Bazılarının ifadesiyle varlık tektir diyorlar. Varlıkta bir parçalanma yoktur. Yani biz o nazariyeye göre varlığımızı Allah'tan alıyoruz. Bizim varlığımız efendim mutlak, Varlığın bir yansıması, bir gölgesi, bir zuhuru olmuş oluyor. Bu varlık üzerine de biz mevcut olarak zuhur etmiş oluyoruz. Öyle o kadar şey değil yani. Basit bir şey değil. Evet, doğrudur. Var, felsefe çok yakın ilişkisi var. Hocam dediniz ya hani Allah'ın izin verdiği ölçüde insanlar günah işlerler ve kötülük yaparlar. Biz bu meseleyi inanmayanlara nasıl anlatacağız? Yani Allah bizim günah işlememizi istemese izin vermezdi. Yani her şey onun elindeydi gibi bir tez üretiyorlar. Bu meseleyi biraz açar mısınız? Bu kaza kader konusunda bunu zaten konuşacağız da. Hep konuştuğumuz şeyler bunlar. Şimdi tekvini izin var, şer'i izin var. Geçit vermek diyoruz ya, tekvini izin budur. Yani Allah Azze ve Celle sana o kudreti veriyor ve senin o an yapman için gerekli imkanı bahşediyor... Önünü açıyor yani sen yapıyorsun. İzin vermek bu anlamda budur. Yoksa şer'i bir onay, şer'i bir izin değil. Yani yapmanda bir sakınca yok. Yapabilirsin onaylayan bir izin vermek değil bu. Dolayısıyla Allah hem yasaklıyor hem de izin veriyor. İrade ediyor. O irade de öyle. Şimdi Allah'ın iradesi bir rıza anlamında irade var. Bir de bir şeyin meydana gelmesi için Allah'tan alması gereken, izin, onay anlamında, kevni, fiziki anlamda bir irade var. Tabii ki bizim irademizi kullanacağımız yön, istikamet ama biz o iradeyi yine Allah'ın iradesine paralel biçimde kullanıyoruz. Allah'tan bağımsız değil. Az evvel anlatmak istediğim şey buydu. Allah da umuru ihtiyariye dediğimiz yahut umuru şeriyye dediğimiz hususlarda da bizim irademize rağmen E, yapmıyor. İradesini bizim e, şekillenmekte olan, nüvelenmiş irademize muvafık kılıyor. Tevfik. Kötülük yapmak istediğimizde de bizi kendi halimize bırakıyor. Hizlan. Kendi iradesini bizim irademize muvafık kılması orada kendi haline bırakmak, yalnız bırakmak şeklinde. Çünkü orada kul kötülüğe gidiyor. Allah kötülükle okulla beraber olmaz. Kul Allah'tan orada uzaklaşıyor, yalnızlaşıyor. Ondan hizlan ifadesi geçiyor. Edebi bir şey bu yani. Soru bir Allah nerededir diye sorulduğunda nasıl bir cevap vermeliyiz? Allah bir madde değildir. Dolayısıyla mekanı yoktur. Sen aklın nerededir söyle bana ben de sana onu söyleyeyim dersin. Adam derse ki benim aklım cüzdanımda. Tamam. Aklı cüzdanında olan adam bu soruyu anlayamaz, bu cevabı bilemez dersin. Aklını Vicdanını al ondan sonra gel. Tamam aklını vicdanıma aldım dediğinde de vicdanım nerede? Şimdi söyle bakayım dersin. Vicdanım da cüzdanım da derse yine. <gülüyor> evet. Biliyorsunuz mekan ve zaman nedir arkadaşlar? Maddi kavramlardır. Uzam dediğimiz şey bir uzunlukla, en boy derinlik, imtidatla alakalı bir şeydir. Tamam. Bir şeyin eni boyu derinliği yoksa yani eee maddiliği ise cismani değilse e, ne olmaz onun kapladığı bir yerde olmaz. Anlaşıldı? Dolayısıyla mekanı olmaz. Keza mekanı olmadığı için de uzamı olmadığı için de uzamla ilişkisi, uzamdan intikali, uzamdan uzama intikali vesaire şeklinde hareketi eyniyecesi de olmaz. Hareketi olmadığından dolayı da ne olmaz? hareketin ölçütü miktarı olan zamanla da bir ilişkisi olmaz. Zaman ve uzay kavramları birbirlerinin paranın 2'si gibidir yani. Birbirlerine efendim bağlı kavramlardır. Bunlar da cismanilikle alakalıdır. Allah algısıyla alakalı bir şey yani. Allah'ı bir cisim olarak bu peres bir algıyla algılarsak o zaman Böyle bir soru karşılığını bulur. Allah saklasın. Allah fis sema işte semavatın üstündedir şeklinde ayetlerde hadislerde bunu çağrıştıran ifadeler ya da açıkça bu şekilde anlamamızı anladığımız, anlayacağımız ifadeler var ama buradaki semavat ifadesinin böyle temsili, rutbi bir manası da vardır. Uluv dediğimiz fiziki ve mekansal bir uluv değil. Bunu unutmayalım. Semavat aşkınlığı ifade eder. Semavatın üstündedir demek semavatın üstünde zaten mekan yok. Semavatın üstü demek zaten maddi bir alem demek değil. Mekanın, uzamın, uzayın ve zamanın olmadığı bir alem olduğu için biz semavatın üstündedir demekle Allah'ı mekansal bağlamdan tenzih etmiş oluyoruz. Birisi kalkıp bu tenzihin içine kalkıp hala teçsim sokuyorsa o bir anlayış kıtlığı. Soru 2. Türkçede tanrı Türkçede Xiva demine? Ana Xoda. Hade. Ha, Xoda var. Farsçada Yazdan. İsimlerinin Allah için kullanılması doğru mudur? Bu Yazdan'ı işte ona da kullanıyorlar ya. Gerçi o Zerdüşt metinleri o ilk zamanlar Zerdüştlük tabii ki sonradan dönüştürülmüş. Ee, ilk aslında şey var. Yazdan var. Sonra Ehremen'i çıkartıyor falan diye onların kitaplarında da anlatılıyor da E, tengri, Türkçedeki Tengri Ferhari var, Abdülazizel Ferhari Şerule Kaidete Şerheden Nibras sahibi, çok muhakkak bir alimdir yani değişik dillerde Allah karşılığı olmaya layık isimler olabilir diyor, bunlar kullanılabilir diyor, Türkçedeki Tengri örnek veriyor o da, caizdir diyor ama bizim Türkiye'de biraz daha meselenin işte ulusal din, ulusçu din anlayışı e, bağlamında hassas bir boyutu var bundan dolayı Allah Allah arkadaşı. Evet. İşte onu Türkiye'ye özgü bir ideolojik efendim arka planları var. Allahu Teala zıtlıkları birleştirir dedik. Allah için varlık ve yokluğu nasıl düşünmeliyiz? Yokluğu Allah'ta nasıl düşünebiliriz? Bu aklın sınırlarını aşan. Şimdi yokluk bir var olmadığı için Allah'ın yokluğu cem etmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Yokluk böyle e, cemedilecek bir şey değildir. Yokluk adı üstünde olumsuzlanan bir şeydir. Bir şeyi olumsuzlamak ona bir değer, varlıksal, ontolojik bir yer açmak demek değildir. Yani e, burada diyelim ki Remzi yoktur dediğimizde umarım öyledir. Şimdi e, yahut saçma bir isim bulalım. E, burada Remzittin yoktur dediğimizde Remzüddin denen şeye biz bir varlık alanı açmış oluyor muyuz? Olmuyoruz. Yoktur dedik zaten. Değilledik, olumsuzladık. İşte ben hem Remzüddin'in hem de Remzi'nin arkadaşıyım dediğimiz zaman işte Remzüddin'i de birleştirdi. Remzüddin'i de ne yaptı? Bağlamını aldı. Kucağına kucaklamış oldu. İkisini de ihtiva etmiş oldu diye düşünebilir miyiz bu anada? Yok ki zaten. Yok olan bir şeyi kucaklamak, muhtevasını almak diye bir şey de Zaten mümkün değil. Anlaşıldı? Bu bakımdan yani Allah'ın zıtları cem etmesi işte El-Evvel-El-Ahir, El-Zahir-El-Batın isimlerindeki o nüansı işte varlığı ve yokluğu da cem eden. Dolayısıyla hem var hem yok mu diyeceğiz diye düşünemeyiz. Varlığın dışında zaten hiçbir şey var değildir. Bütün bunlar zaten varlığın kendi alt kategorileridir. Bu varlıksal kategorileri cem eden anlamındadır. Evet, rahmetim gazabımı geçtiği ifadesinde bu zıtlıkların eşitliğinden bahsedilmemiş olur. İnsanda da bu zıtlıkların eşit oranda olmadığından bahsettik. Burayı nasıl anlamalıyız? Güzel bir soru. Zaman zaman bana güzel çelme takıyor arkadaşlar, iyi yapıyorlar. Benim de aklıma geliyor da işte, retorik acayip bir şey işte. Şimdi evet, Allah Azze ve Celle rahmetim gazabımı geçti buyuruyor. Rahmetin gazabı geçmesi genel olarak bizim anlatmış olduğumuz işte zıtları cem etmek, bunlar içinde bir denge sahibi olmak konusundaki genel kazıya ya bence halel getirmez. Rahmetin bu manada gazap tarafından geçirilmiş olması olumlu da bir şeydir. Anlatabildim mi? Kullarına karşı ümit verici, teşvik edici, özendirici de bir şeydir. Bu yönüyle Bunda bir şey yok. ya Bu bizim sözümüzün bir istisnası olsun. Sadece bu istisnadan hareketle de kalkıp da böyle değildir demek de doğru olmaz. Çünkü diğer hususlarda bunu hep görebiliyoruz rahmetin dışındaki hususlarda. Rahmetle ilintilendirilebilecek olan hususlarda görebiliyoruz işte. Evvel olduğu kadar ahirdir, ahir olduğu kadar evveldir, zahir olduğu kadar batındır, batın olduğu kadar zahirdir. Zahiri daha fazladır, batını daha azdır diyemez Rahmetin gazabımı geçtiği ifadesinde bu zıtlıkların eşitliğinden e, Allah-u Teala'nın hem rahmet hem gazap eşit oranda bulunur mu? Yani e, bir de o rahmetin gazabımı geçtiği ifadesinin yorumu da önemli. Müteallakına göre olan bir şey bu. Dolayısıyla izafidir, itibaridir, rahmet ve gazabın özünde değişen bir şey yoktur. Onlar da eşittir. Ama müteallakı itibariyle Müminlere karşı rahmeti gazabını geçmiştir. Çafirlere karşı geçmiş midir? Geçmemiştir. Böyle de cevap verilebilir. Yine işkelden kurtulabilir. Akıl ile nas çelişir mi? Çelişirse hangisine göre hükmetmemiz gerekir? İmam Gazzali, Fekhreddin Razi gibi isimler akıl olduğunu söylüyor. Nasıl düşünmemiz gerekir? Yani onların aklı olduğunda tamam onların aklı tercih edilir. Ama bugünkü modern akıl değil. İşte akıl, ulül elbab, lüb O öz, has, saf akıl. Akıl, fıtrat burada. Anlaşıldı Bir de edinilmiş müktesep akıl var. Bizim kültürden, çevreden, aileden, arkadaştan, okuldan almış olduğumuz bir akıl var. Zaman içinde kendi özel psikolojik hallerimizle, çıkarımlarımızla, değerlendirmelerimizle oluşturmuş olduğumuz geliştirmiş olduğumuz, bir takım kazıye ve prensiplerle beslemiş olduğumuz bir akıl var. müktesep akıl. Zihniyet bu. Bununla karıştırmamak lazım. Bununla çelişebilir ama bu öz akıl değildir. Çünkü Kur'an öz aklı hep ne yapıyor? Referans veriyor değil mi? Ülül elbâb diyor. Bunu onlar anlar diyor. Oraya atıf yapıyor. O Allah'ın insanı üzerinde yarattığı bir fıtrattır. Allah'tandır zaten o. O Allah'tandır. Kelişme asla olmaz. Hocam dediniz yani ya Allah'ın izin diyor ölçüde insanlar bunu okuduk zaten. Tamam. Bitti mi sorular? Yok bitti. Ha, şurada var. Bazı insanlar çocuklarına Samet, Cebbar, Hamid isimlerini bırakıyorlar. Ee, başına eliflem getirilmeden Bu isimler bırakılabilir mi? Yani bırakılabilir. Ama Cebbar şey değil. Cebbar ismi de duymadım ama İyi bir şey değil yani o. adam falan diye sıfat kullanılıyor da bir çocuğa isim olarak vermek iyi bir ahlak olmaz çocuk için. Cabbar insana yakışan bir şey değil. İnsan işte o mütekebbir mesela Allah'ın ismi ama insana kullanıldığında bu adam mütekebbirdir. insan için bir yergidir. Çünkü Allah onu hak ediyor. insan hak etmiyor. Cabbar da öyledir. Ve zaten cabbar böyle biraz zorba adam anlamındadır. Çocuğa hoş bir karakter şeyi olmaz diyebiliriz. Motivasyonu olmaz. Monoteizmden politeizme gidildiğiyle ilgili Kur'an dışında herhangi bir kaynak var mı? Varsa nasıl? O nerede? Bu kaynakları bulabiliriz. Evet, monoteizmden politeizme gidildiği. E, kaynağa gerek yok. İlk insan kimdir? Hz. Adem'dir. Hz. Adem bir muvahhittir. Değil mi? Dolayısıyla... Şirk ne zaman çıkmıştır? Adem'le çıkmayacağına göre. Adem'den sonra o zaman tevhid asıldır. İşte monoteizm diyorlar. Politeizm nedir? Arizidir. Ya kaynağa gerek yok zaten bu. Kur'an bunu söylüyor. Bitti herhalde. Reçmeyi...